Bedir gazasından hemen sonraydı. Müşriklerin büyüklerinden Umeyr bin Vehb ile Safvan bin Ümeyye Mekke'de bir kenara oturmuş Bedir ölüleri için dertleşiyorlardı. Umeyr'in bir oğlu da Bedir'de esir düşmüştü. Safvan'a diyor ki Borçlarım ve çocuklarım olmasaydı esir oğlumu bahane ederek Medine'ye gider, Muhammed'i öldürürdüm. Bu işi yaparsan borçlarını ben öderim, çocuklarına da bakarım. Tamam, öyleyse bu iş aramızda gizli kalsın. Umeyr, kılıcını bileyip, zehir sürdükten sonra yola çıkar ve Medine'ye ulaşır. Onun kılıcıyla Mescidin kapısına geldiğini gören Hazreti Ömer durumdan kuşkulanır ve vaziyeti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a haber verir. Resulullah'ın isteği üzerine de adamı kılıcının kayışından yakaladığı gibi huzura getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bırak onu ya Ömer. ''Sen de yaklaş ya Umeyr.'' Sonra ona niçin geldiğini sorar. Umeyr cevaben der ki, Elimizdeki esir için geldim, ona iyi davranasınız.'' Öyleyse boynundaki bu kılıç ne oluyor? Allah kılıçların belasını versin. Bize bir faydası mı var?'' Niçin geldiğini bana doğru söyle. Söylediğim gibi sadece bunun için geldim. Hayır. Safvanla Bedir'de ölenler için dertleşip anlaştınız. Sözleştikten sonra beni öldürmeye geldin. Fakat Allah buna engeldir. Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederim. Konuştuklarımızı ben ve saffandan başka bilen yoktu. Allah'a yemin olsun ki bunu sana bildiren Allah'tan başkası değil. Elhamdülillah. Umeyr artık sadık bir Müslümandır. Resul-i Ekrem ve vesselam buyurur. Kardeşinize dinini ve Kur'an'ı öğretin. Esirini de salıverin öyle yaptılar. Sonra Ümeyr halkı İslam'a davet isteğiyle Mekke'ye döndü. Birçok kimse onun sayesinde Müslüman oldu.